ile yan berdizna, çelenk vaftra. Merhabalar, Harici T'dan Sanat programına hoş geldiniz. Bu hafta Zürih'teyiz. Manifesta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 Bir sanatçıya emanet edildi küratöryal çalışmasını. Alman bir sanatçı olan Christian Jankowski üstlendi. Ee, sergi kapsamında yani Biennial sergileri içerisindeki tarihsel bölüm, historical exhibition adını verdiği bölümde ise profesyonel bir küratör olan Francesca Gawin'den işbirliği ve destek sağladı. Ee, Christian Jankowski sanatsal pratik içinde bir isimli bir sanatçı.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 Ee, onlarla işbirliğiyle birliğiyle uydu denilen kentin dört bir tarafına yayılmış. Örneğin bir polis karakolunda, bir hastanede, bir iç çamaşırı mağazasında, iz ve bir otel odasında, bir sınıfta, bir ...Gar'daki bir turizm ofisinde... ...hatta cenaze levazım maçısında... ...dahi işleri görmek mümkündü... ...yani bir sanatsal bir bakış açısıyla... da bir sanatçının... E, ...başka bir meslekten, başka bir uzmanlıktan... ...bir kişiyle bir araya gelerek... E, ...giriştiği... E, ...projelerdi bunlar... E, ...bu projelerin hem bu uydu mekanlarda sonuçlarını görmek mümkündü hem de ana sergi mekanlarındaki tarihsel serginin tematik bölümlerinin içine de yerleştirilmişlerdi. Bu yerleştirmeler zaman zaman zorlamaydı açıkçası. Son olarak da iki bölüm daha vardı. Bire 100. yılını kutlamakta olan Kabara Voltaire, Dadaizm'in de başladığı yerdir. Burada bir sanatçı meslek loncası vardı. Yine sanatçılar başka alandan gelen isimlerle işbirleri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 Bütün bunlar Biennale'nin manifestanın 11. Avrupa Biennale'nin genel kavramsal çerçevesini, genel içeriğini özetlemek amacıyla yaptığım konuşmalar. Ama asıl Zürih'te işte bu davet edilen 30 sanatçının arasında Türkiye'den de bir isim vardı. Aslı Çavuşoğlu, Biennale özel bir resim restoratörüyle, işbirliğiyle yeni bir...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 Harici'den sanat programındayız. Aslı Çavuşoğlu ile birlikteyim. Zürih'te Manifesto 11'in düzenlendiği kentte bir kafede oturuyoruz. Aslı, manifestoya yeni bir iş yapması için davet edilen 30 sanatçıdan biri. Aslı, nasıl oldu katılımın? Küratörseli nasıl davet etti ve nasıl gelişti süreç? Bize anlatır mısın? Eee Küratör Christian Jankowski ve asistanıyla İstanbul Bienali döneminde tanıştım. Daha sonra asistan aracılığıyla çok işte görüşmelerimiz, konuşmalarımız oldu ve bana yeni bir iş yapıp yapamayacağımı sordular. Ve ilk kez işte Zürihe Kasım ayında bir önceden şehri görmek ve konsepti daha iyi anlamak için davet edildim. Daha sonra da olaylar gelişti.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 Hakikaten başka alanlarda çalışan insanlarla bir arada yeni işler ortaya çıkartmak üzere davet edildi sanatçılar. Sen de bunlardan birisin. Bir resim restoratörüyle, iş birliğiyle bu projeyi ortaya koydun. Nedir? Bize detaylarını anlatabilir misin? Bir kere zaten ben genellikle işlerimde kolaborasyon yapmaya çok açık işler ürettiğim için ve pek çok işimde de işte örneğin Fuat'la çalıştık ve bir plak yapmıştık. Ondan sonra başka bir, bir sürü insanla sürekli kolaborasyon yaparak zaten üretim yapıyorum. Çok bayağı yabancı olmadığım bir e, çalışma tekniğiydi açıkçası. Zaten bunun için davet edildiğini <gülüyor> tahmin ediyorum. Evet. Ee, Christian Jankowski e, meslekleri seçmiş önce ve bana önce bu doküman e, geldi ve sanatçıların sanata yakın olan alanlarla e, kolaborasyon yapmasını yasaklamıştı restorasyon da bunlardan biriydi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 O yüzden bunun için Evren Kıvançer'le, işte İstanbul'dan bir resim restoratörüyle çalıştık. Ama ev sahibim, kolaboratörüm hep bir şekilde yanımızdaydı ve hani gerek e-mail gerek telefonla hep böyle karşılıklı danışma ve konuşma süreci geçirdik.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 ve zaten hani konumu ve işte sosyal koşulları sebebiyle de hani hep hayat standartlarının çok yüksek olduğu ütopyik bir ülke olarak hani hayal ediliyor. o yüzden hani bir şekilde bu ikisini nasıl birleştirebilirim? İki konsepti, Wave ve Switzerland'ı nasıl birbirinin geçir, içine geçirebilirim diye düşündüm. Ee, ve bunun için işte İsviçre manzara resimlerini topladım ve bu manzara resimlerinde eee anonim ve hani amatör ressamların e, çizdiği bunlar manzara resimleri. Genelde Alp dağlarının güzelliğini resmetmeye çalışıyorlar değil mi? Evet Alp dağları ve özellikle e, Toblerone'a ilham veren e, ünlü dağ <gülüyor> <gülüyor> bulduğum yerısı yarı, falan <gülüyor> o dağ tasvir etmiş ama tabii hepsi kendince bambaşka şekillerde tasvir ediyor.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 Örneğin bir dağ çizmiş ve onu birazcık sağ kaydırmaya karar vermiş, o yüzden hani, e, üstünü boyayıp tekrar daha başka tarafı almış. Yani bu tip yaptığı müdahaleleri e, restore etmek. Yani burada tabii restoratörün uzmanlığı devreye giriyor özellikle evet. değil mi? Evet, uzun üstürmek. Aynen. aynen. E, ve tabii biraz ilham aldık. Yani birebir her şeyi. E, şekilleri değil de bazen hani yalnızca teknik anlamda bize neler imkan nasıl bir imkan veriyorsun ya onları da göz ardı edemedik ve yani yapmak istediğim şey bu restorasyonda e, bir resmin orijinal hali nedir? Ee, sorusuyla ki bütün restoratörlerin hani, çok çok düşündüğü bir şey hani nereye doğru restore etmek ne kadar etmek hani müdahale etmek çünkü başkasının eserine bir sürü böyle soru sormayı da gerektirdiği için ve hani ideal olarak tanımlanan restorasyon tekniği de e, orijinal haline geri döndürmek olduğu için işte batiz orijinal şey orijinal nedir e, ve hani origin fikriyle işte köklerimiz aslımız fikriyle E, bu orijinallik resimde, restorasyonda orijinalliği nasıl kıyaslayabilirim diye merak edip e, İsviçre e, Nazare resimlerindeki karar değiştirilmiş resimleri restore ettik tekrar bölümleri. Biz ama resimlerde sanki Mu'nun tekrar yükseldiğine arkadan bir yerden resmin çeşitli yerlerinden o e, kıtanın tekrar yükseldiğini ya da görünür kılındığını deneyimliyoruz adeta. En ilginç taraflarından biri de e, biraz önce söylediğim gibi Zürich'in e, ana tren garındaki turizm ofisinde bu resimleri görüyoruz. Yani İsviçre doğası, tabii ki turizmde son derece fazla kullanan Alpler'de e, konumlanmış olmasıyla e,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 Den Cameron'ın hatta İstanbul Bienalinin de eski kuratörlerinden biri ee, onun yaptığı e, Ekvador'daki Biennale'de gösterilecek ee, ve ben de bu Mu serisine biraz devam etmek istiyorum açıkçası ve Mu üzerine e, yani farklı şeyler farklı e, tekniklerle başka işler nasıl üretebilirim diye düşünüyorum. Hani belki Meksika ayağı da olacak. Belki bir e, yani Latin Amerika ayağı. Belki Ekvador'da da bir iş şey gösterilebilir bir artı bir iş daha hı hı. Bir, bir yani ne derler uzun bir sürecin ilk işi diyebilirim yani harika aslı çok teşekkür ederim ben teşekkür bütün bu ederim. projenin yapım süreciyle ilgili videolar da var bunların hı. bir kısmı yine Trangar'ında. Ki, turizm ofisinde Hı -hı. izlenebiliyor. Bir kısmı da e, Viyana'nın mekanlarından biri olan Pavilion of Reflections'ta da gösterildi. Hı -hı. Dolayısıyla biraz daha ayrıntıyı bu videolardan da görmek mümkün. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Çelenk. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Görüşürüz.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 dünya çelenk var들아 Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41